Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin. İlahi ve meddin. Ama vaad. Sekizinci bab bu konuyla e, alakalı. Yani bu kitab İhtisam. Bir Kitab ve Sünne bölüm faslındaki bölüm. diyor ki Ma kana an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yus'alu mimma lam yenzil aleyhil vahyu feyaquulu la adri veya lam yujib hatta yenzil aleyhil vahyi. diyor ki: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soru sorulduğunda o sorudan soruyla ilgili bir vahiy gelmediyse eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne derdi? La adri. La edri. Bilmiyorum. Evlem <gülüyor> yücip. Yahut da ne yapardı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Cevap vermez. Yani aleyhissalatü vesselam bile vahiy konuşuyor. Aleyhissalatü vesselam bile vahilen konuşuyor. Bugün bakın insanlara bilmese de bilmiyorum demekten ne yapıyor? İmtina ediyor, korkuyor. Ben çok şahit oldum. Özellikle hac zamanında. Şimdi hacta gidiyorsunuz. Hacta gidiyorsunuz. Orada insanlar sakallı birilerini görünce ihramlı. Herkesi alim zannediyorlar. Sakallı adam. Buradan köyden gelmiş. Afganistan'dan, Pakistan'dan veyahut da işte Arap olan Mısır'dan şuradan buradan gelmiş sakallı bir amca. Birisi haçla alakalı yanlış yapmış. Yahut da yap, yani bir şeyler sormaya çalışıyor. Bunu tutuyor, soru soruyor. Bu da bilmiyorum, bilene sor demiyor. Diyor ki evet diyor, doğru olmuş. Yani. Böyle yapabilirsin. Çok şahit oluyoruz bunu arkadaşlar. Yani gözlerimizle çok görüyoruz bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhar diyor ki kendisine vahiy gelmediği zaman ya la edri ya da ne yapmazdı. Buna cevap vermezdi. Ta ki ne zamana kadar? Kendisine vahiy gelene kadar. Şimdi bir e, hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. Diyor ki Eyül bıkâi hayrun. Eyül bıkâi hayrun. Yeryüzünün en hayırlı yerleri neresidir? Yeryüzünün en hayırlı, en faziletli yerleri neresidir diye peygamberimize soru soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rivayette, "Fesekete anhu." Cevap veremedi Aleyhissalatu vesselam. Sustu. Bir rivayette İbn Ömer e, rivayeti bir adam geldi peygamberimize yeryüzünün en hayırlı yeri neresidir diye sordu. Peygamber de dedi ki La Edri. Bilmiyorum. Ta ki ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sükutu devam etti. Ta ki Cebrail gelene dek ona. Cebrail geliyor peygamberimize. Cebrail geldi Ve Peygamberimiz Cebrail'e sordu. Dedi ki yeryüzünün en hayırlı yeri neresidir? Cebrail diyor ki Mel mes'ulü anha bi'a'leme mine's-sail. Sorduğun yani soranla sorulan bu sorunun soruldu aynı. Ben de bilmiyorum diyor. Bu konuda bilgi yok yani. Velakin es'elu Rabbi tebareke ve te'ala. Diyor ki ancak diyor ne yapacağım? Rabbime soracağım diyor Cebrail. Bu hadise İmam Albani rahimahullah. Hasen diyor. Hasan diyor bu hadisi. Fethülbari dedi. İbn Hacer bu hadisin ne yapıyor? İbn Ömer rivayetini naklediyor bize. Sükut etmiş. Genelde sükut ettiği hadisler İbn Hacer'in Fethülbari'de. Hasendir yani. Cebrail diyor ki sonra diyor, Rabbime yanaştım, yaklaştım. Ee, Allah Resulü Aleyhisselam Cebrail'e soruyor. Nasıldı diyor yani. Yaklaştın, nasıldı? O yaklaştığın o an, o nedir o? Nasıldı? Kâle kâne beyni ve beyni vseb'one elf hicâb min nur. Diyor ki Allah'la benim aramda diyor 70 bin tane nurdan perde vardı. Yani allah Teala'yı göremiyor Cebrail. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor mu allah, allah Teala'yı? Göremiyor. Kendisine sorulduğu zaman miraçlığa çıktığında Ayşe radıyallahu anh'a sorduğu zaman gördün mü Rabbini? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Nurun enna erahu o bir nur yani perde bir parıltı Onu nasıl göreyim ki diyor Onu nasıl göreyim ki. Sonra cevap geliyor. Cevapta şu var. şerrul Biqua'i eswa Yeryüzünün en şerli yerleri neresidir? Çarşılar. <gülüyor> Vuxairul Biqua'i mesajiduha. Neresiymiş en hayırlı yerleri? Mescitlermiş. Demek ki arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Selam. dahi soru sorulduğu zaman o konuyla alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir bilgisi yoksa, Allah'tan vahiy inmediyse vesselam ne yapmıyor bu konuda konuşmuyor. Ama toplum ama cahil insan ne yapıyor arkadaşlar? Konuşuyor. Cebrail'e soruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cebrail bilmiyor. Sonra cevap geliyor Allah'tan. Yeryüzünün en hayırlı yerleri nereler? Mescitler. En şerli yerleri şarjlar. Gerçekten kardeşler yani bu hadis konumuzun dışında olsa da çok önem vermemiz gereken bir hadis. Yani ben Medine'de bir alim hatırlıyorum. Böyle bir hanım e, var o alimle. Bu hocayla bu alimle bir camiye gittik. Mescid, Bilal Mescidi var Medine'de. Orada yazın bir e, 15 günlük bir program, bir seminer var. O caminin altı da çarşı. Beni mescid böyle namaz kıldık beraber. Oraya giderken, bizi de oraya gittiğimizi görünce arabasını aldı, beraber gitmiş olduk camiye. Gidince dedi ki ya e, bu caminin dedi, e, çarşıdan e, olmayan girişi nerede acaba? Çarşıdan ge geçerek girmeyelim camiye. Dedi. Yani Bir bakalım, bir araştıralım dedi. Halbuki çarşıdan geçip ne yapacaksın? Hemen camiye çıkacaksın ve ikinci sonrası daha henüz dükkanlar falan da açılmış değil. Ama hırsına, gayretine bakın. Ne yapıyor bu adam? Bu ilim adamı Allah-u Teala'nın en şerli olarak vasfettiği yerlere uğramadan geçmeye çalışıyor camiye. Şimdi biz ne yapıyoruz canımız sıkılınca? Ya bir çarşıya çıkayım, şöyle bir tur atayım. Değil mi? Şöyle bir gezeyim, bir şimdi ne var ne yok. Ama kimse şunu demiyor ya ezana yarım saat kalmış. Namazı ben kılayım da camide yarım saat önce gideyim, oturayım, tesbih edeyim, Allah zikredeyim. Böyle yeni insan çok az biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya ezan okununca ya ezandan sonra ya da birçok insan camiye havalamıyor, yetişemiyor, gidemiyor. Bu bir gaflet. Bu bir e, kayıp. Bu bir kayıp. Buna ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا قِيَاسٍ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Ne ile ne de kıyasla kendisinin bilgisi olmadığı konularda cevap vermedi. Az önce olduğu gibi yani. Hayrul biqa, yeryüzünün en hayırlı yeri neresidir? Burada kıyas edecek bir durum yok. Aleyhisselatü vesselam kıyas edemez burada. Bir asıl yok bunu kıyas edeceği. Ama bu baptan sonra gelecek olan az önce söylemiş olduğumuz baptlarda, İmam Bukhari'nin zikrettiği baptlarda ne var? Kıyas edecek bir pozisyon var değil mi? Deveyi ne kıyas ediyor? İnsana kıyas ediyor. Deve nasıl farklı bir renk olursa, insan da farklı bir renk çocuk olabileceğini söylüyor. Sonra İmam Buhari Allah, diyor ki "Bima araka Allah." Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. "İnne enzelnâ ileykel bil hak." Allah Teala diyor ki "Biz sana kitabı hak olarak indirdik." Ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana kitabı hak olarak indirdik. Allah'ın sana gösterdiğiyle Allahu Teala'nın sana gösterdiğiyle insanlar arasında hükmetmen için. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kıyasına göre, kendi kafasına göre ne yapıyor? İnsanlar arasında hüküm. hüküm vermiyor. Bu kitap hak ile inmiş. Allahu Teala'nın peygamberine gösterdiği şekliyle Peygamber vesselam insanlar arasında ne yapıyor? Hükme diyor. Demek ki bu konuda bizler de dinimizi neye göre yaşamak zorundayız? Bu hak olan kitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış oldu, vermiş olduğu Allah tarafından kendisine gösterildikten sonraki hükme göre. Acaba öyle mi? Yapsak olur mu? Olur ve olur, olur. Niye olmasın ki? Böyle şeyler yok İslam'da, dinde. Arkadaşlar. Emreden beri söylüyoruz. Dinde ne var? Kâle allâhu ve kâle rasûlühü. allah Teala buyurdu. Rasûlü buyuruz. Ne diyor evzahi İlim nedir? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden gelendir. Onun dışındakiler yok. Şimdi geçin tarikat mensuplarına gidin. Şöyle kitapları bir karıştırın. Falanca mübarek rüyasında görmüş. Falanca'ya keşif gelmiş. Değil mi? Öldükten sonra vefat ettikten sonra mezarına gitmiş. Oradan ilim almaya devam etmiş. Oradan tefsir almış. Oradan şunu almış. Bunu almış diyerek masallar diyarı. Korkut dede masalları. Değil mi? Hikaye dede Korkut. Dede Korkut masalları yani. Anlatıyor. Ciltlerce 10 cilt, 15 cilt kitap. içinde bir tane elle tutulur. Hiçbir şey yok. Ve قال İbn-i Mesud. Mesud'dan rivayetle diyor ki Su ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Ani ruh. Ne soruldu? Ruh, ruh soruldu. Peygamberimize ruhu soruyorlar. Yahudiler geliyorlar diyor ki ona ruhu sorun eğer Cevap vermezse o, evet o peygamberdir. Feseketi hatta nezeletil aya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptı? Cevap vermedi. Sükut ediyor. Susuyor. Susuyor. Ta ki vahiy gelene dek. Ondan sonra ne yapıyor? Cevap veriyor. Ondan sonra cevap veriyor. Eselunek <gülüyor> anir ruh. ruhtan soranlar. De ki o Allah'ın bir emridir. Allah'ın katından bir iştir. Yani. Bunu bilemezsin. Bu kadar. Yani şimdi sen Turgut ruhunu biliyor musun? Nasıldır? Nelerden hoşlanır? Seninle olan ilişkisi, bedeninle olan ilişkisi nedir? Kim biliyor burada? Hiç kimse bilemez. Allah-u Teala Demek ki kitapla sünnete bağlandığı zaman insan, kitapla sünnet üzere yaşadığı zaman, konuştuğu zaman kitapla sünnetle konuşur. Bildiğini onlardan alır. Kaynak olur. Bilmediğinde ne yapar? Susar, sükürt eder. Burada kalalım. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta kaldığımız yerden bu önemli babı, bu önemli faslı kitabı okumaya devam ederiz. Yüce Allah bizleri kitapla sünnete itisam eden, sarılan, bağlanan onların üzerine sebat eden kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve tuğdu